الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو Alleye towkelt ve o Rabbı el-ʿarş el-azīm. Salātu llaahu ala azīm. Ve bilana rasulunā Nabiyyu al-Karīm. Varnamu ala zālīka min al-shākirīna al bi kalbun sīlī. Çok aziz. Vatik mutaressalar. Geçen derslerimizde Beşeriyetin insanlığın En son Ve Allahu Zül Celal'in Vazi olduğu Ezeli ve ebedi Dini İslam'dır dedik Yani insanlık, Beşeriyet dünyada saadet, mahşerde kurtuluş ve ötesinde cennet, nimet ve cemal istiyorsa İslam'ı din olarak zerrelerine kadar yerleştirecek ve hayatı boyu İslam'ın emirleriyle, amelle bulunup nehirlerinden sakınacak. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Hadiseler açık olarak bu gerçeği asırlar boyu göstermiştir. Ve İslam'dan ayrılışın neticeleri de bugünkü dünyamızda çok açık hadiselerle yaşanmaktadır. Bir takım zavallılar ipsiz sapsız yolunu kaybetmişler. Korkunç çalkantılar içerisinde Perişan halde bocaladıkları halde Hala İslam'a dönüş çarelerini aramamakta Ve kafletlerinde esrar etmektedirler Ama Muhterem Müslümanlar Bu gidişin Sonu yok Bir tek Kurtuluş çaresi var O da bütün müesseseleriyle İslam'a dönüştür. Bunu ben değil muhterem Müslümanlar, bir başkası değil. Allah böyle istiyor. Yarattığı kullarının saadetini vaz ettiği dini nizama bağlamıştır. Mülkün sahibi وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Sizin ancak Dininizin İslam olmasından razı oldum, saadetinizi de o nurlu yolda kıldım diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhtemem cumalardır. İslam'ın ebedi din oluşunu ifade ettik. Niçin diye sorulan suale cevap olarak dedik ki zira İslam kavi temellere oturur. Sarsılmayacak temellere oturur. İmtihan için Mevla'yı müteal Bazen Alemde bir zaaf Gösterir Aynaya bir zaf Akseder Fakat tekrar Kuvvete Dönecektir diye ısrar ediyoruz muhterem Müslümanlar Ve de şunu ifade ediyoruz tabi dünya fanidir 1400 senedir İslam Şahlanmış durumda 1300 kusurunu öyle kabul edelim Son Bir asırdır Âlem İslam'da bir sarsıntı, bir bölünme, dış görünüşüyle bir perişanlık var. Yüce Rabbimiz imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Ayet-i kerimeyi defaatle okuduk, tekrar okuyoruz. Latikel <gülüyor> nas. Biz insanlar arasında zaferi ve mağlubiyeti değiştiririz ki li yebluwakum amela diye ayet-i kerimede ölümler, dilimler, imtihanlar nimetlerin, zafer ve mağlubiyetlerin değişmesinin gayesi hanginiz daha güzel amel işleyecek, hanginiz tarıkı müstakinde sabit olacak, hanginiz yol değiştirip zaman seli içerisinde çar çöp halinde akıp gidecek bunu imtihan için, bunu görmek için buyuruyor Mevla-i Müteal. Efendiler biz bütün varlığımızla Halik'ımıza niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi İslam'ın fil dişi caddesinden Kur'an'ın Nur çeşmesinden Hazreti Muhammed'in ilahi ve Rabbani Envar ve Hakk'a giden çizgisinden ayırma diye dua ediyoruz. Evet. Muhterem ünliler, bugün yine adalet bahsini ele alacaktım fakat takvime baktım Rabi'ül evvelin yedisi olmuş muhterem cemaat. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum ayının Rabi'ül evvelin yedisi olmuş. En sonunda fahri kainata mavzu getirecektim. Ama Rabi'ül evvelin şerefine İslam'ın vaazı, ahkamın kurucusu ve koyucusu Allah'ın yüce habibi beşerin ...kendi gününden kıyamet sabahına kadar yegane ve tek önderi ve tek rehberi ve tek kılavuzu ve tek peygamberi... ...Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bugün söz açacağız muhterem emirler. Zaman onun, devran onun, şeref onun, her şey onun... O var diye biz varız muhterem ünlüler. Aziz cemaat. O var diye biz varız. O var diye aylar, güneşler ve yıldızlar ışığa kavuşmuştur. Tamam mı? <gülüyor> koca Yunus. Allah gülü. Mevla fülbülü koca Yunus öyle diyor. Ay dahi güneş dahi. Nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Evet, kainattan nur ve ışık namına, ezelden ebede ne varsa, ağızların tadı, gön gönüllerin aşkı ve zevki ve neşesi hepsi Hazreti Muhammed'in şerefine. Yüce Rabbim bizi onun nurlu yolundan ayırma. Muhterem Müslümanlar, evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Dersimizin ser levhasını tezgin eden ayeti i kerimede Allahu Zülcelal Resulü için ne buyuruyor bakınız? Estaizu billah لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Ey müminler, ey insanlar, size, kendi nefsinizden kendi cinsinizden Rasul, elçi peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar ayeti kerime şunu açık ifade ediyor. Peygamber Efendimiz bir feriştah değildir, bir melek değildir. Samadan inmemiştir. Bizim yani beşerin Hazreti Adem'in evladıdır. Kâbe Kureyş'ten Abdümenaf oğullarından, daha yukarıda Hazreti Rahman İbrahim Aleyhisselam'ın nesil ve torunlarından gele gele, nihayet Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu cenab Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, bunu böyle ifade etmekle Cenab-ı Zülcelal, beşere büyük şeref veriyor demektir. Kabu Cami'nin muhterem cemaati, yani Peygamberiniz semadan inmiş kişi değil, sizden biri buyuruyor, sizden biri kadrinizi biliniz diyor. Varlığın göz bebeği, kainatın nuru, 124 bin embiyanın imamı ve aynı zamanda Peygamberi, Arşın kürsünün, levhin, kalemin, cennetlerin ve gönül nimetlerinin kendi nurundan halk edildiği büyük insan Cenabı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim isimimizden çıkmıştır. Ya. Yoksa Mevla isteseydi Cenabı Cibril'leri, Mikail'leri onun gibi bir büyük melek halk etmek suretiyle bu zat peygamberiniz derdi. Hayır. Bize bizim içimizden peygamber gö gönderiyor ve bizi ona ümmet kılıyor elhamdülillahi teala لقد جائكم رسولüm min enfusikum aziz kendi nefsinizden size çok aziz bir peygamber gelmiştir muhterem müslümanlar aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri, bizim içimizden bizim içimizden bize benzeyen ve evladı adem olarak bir peygamber geldiği ifadesi aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in özelliklerinin beşer olarak Cenab-ı Hak tarafından nice nimetlere nail oluşuyla tekrar ediyorum insanoğlunun hak nezdindeki kerameti de ortaya çıkmış oluyor bakınız aziz kelimesinde peygamber efendimizin aziz oluşu meselesinde şöyle bir latifeyi ifade etmek istiyorum muhterem Müslümanlar Hazreti Adem aleyhisselam Meleklerin kendisine sevdi edilmesi hadisesi ve yeryüzünde halife olarak yaratılış hakikati Kur'an-ı Kerim'de Essemi Billah ve iz qala rabbuka lil inni ja'ilun fil ardı halife sayfa ileriye doğru okuduğunuz zaman hadise olduğu gibi kelamullah'ta anlatılıyor muhterem dinler Evet Cenabı Adam Aleyhisselam cennettedir. nimetlerle perverdedir. Hz. Havva validemiz de yanındadır, Halık-ı meleklere secdegah olduktan sonra esmai ilahi yani bütün kainatın varlığın isimlerini ve tecellilerini kendisine Cenab-ı Hak verdikten sonra cennete koyuyor. Kendilerine yiyiniz, içiniz sadece bu ağaca yaklaşmayınız, sizi bu ağacın meyvesinden men ediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Hz. Adem ile Cenab-ı Havva'ya imtihan Muhterem Müslümanlar, biz de dünyada devamlı imtihan içindeyiz diyoruz ya Bu da Hazreti Adem ve Hazreti Hz. Havva'nın imtihanı وَلَا تَقْرَبَهَا لِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ Eğer bu ağaca yaklaşır da meyvesinden yerseniz, zalimlerden olursunuz. Muhterem Müminler, İblis aleyhi illâne insanlığın en büyük düşmanı evvela nefsi sonra da iblis şeytan muhterem şimolar. Onun için ezelden beri Allah nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza etsin diye ecdadımız dua ederek gelmiştir. Biz de dua ediyoruz muhterem şimolar. <gülüyor> fahr kainat beş vakit dualarında Allahumma inni auzubika min şerr nefsi ve min şerr kulli zî şer ve mişrîş şeytan ve mişrî külli daabetin ente âhizun ya rabbal böyle dua ediyor Resulullah Nebiyullah Habibullah Halilullah sahibi Kur'an sahibi şeriat Allah'ın en yüce dostu masum insan nefsi ve kalbi kabzayı kudrette daima inayet ve i̇smet i ilahi içerisinde öyle olduğu halde beş vakit Resulullah böyle dua ediyor Allahümme inni a'uzü bike min şerr nefsi. Ya Rabbi sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ümmetine talim için muhteremimler. Ümmetine talim için tamam mı? Kendi masum olduğu halde yine bir hadis-i şeriflerinde Allahümme la ila nefsi tarfe ta'yim ve la aqall min zalik. Ya Rabbi Göz açıp yumuncuya kadar ve daha az da olsa Beni nefsime bırakma diye dua ediyor Gençler Gençler Allah Resulünün kavil ve ameline dikkat ediniz Masum olduğu halde Ya Rabbi beni nefsimin şerrinden muhafaza buyurdu Nefis şerri, korkunç Gördüğünüz, bu süprüntü haline gelmiş bütün mahluklar, iki ayak üzerinde yürüyen mahluklar, hep Mevlana tabiriyle nefsinin tepmesini yiyen kişilerdir. Vatanın, memleketin asil evlatları, ya yüzüstü sürünen, hakikate muhalefet eden, muhalefet eden, ibadet ve tahttan zevk almayan, Din ve şeriat düşmanı bu setil mahluklar hep nefsinin tepmesini yiyenlerdir bunlar. Onun için memleketin asil evlatlarına sesleniyorum. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınacağız. Ondan ismet peygamberler için ama biz bizi hıfz etmesini inayetinde kılmasını, emanında bulundurmasını, tevfik ve hidayetini üzerimizde daim kılarak nefsimizin tepmesini yemekten bizi uzak tutmasını alemlerin Yüce Rabbisinden istiyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Allahümme inni e'uzi bike min şerri nefsi Ya Rabbi sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ve min şerri kulli zişar Âlemde ne kadar şerli olan mahlukat varsa hepsinin şerrinden de sağ sığınırım ya Rabbi. Ve mişer şeytan şeytanın şerrinden de sağ sığınırım Allah'a. Biraz sonra söyleyeceğim muhterem müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde et emriyle bütün melekler secde, secde ettiler İlla iblis. Eba ve istekbara ve kana minel kafirin. Onu topraktan halkettin, beni ateşten, lavdan halkettin, ben ondan aptalım diye kıyas, fasit bir kıyas yapmak suretiyle emri Hakk'a muhalefet etti, kazık gibi durdu hain. Cibriller, Mikail'ler, İsrafiller, emsali, bütün melekler, kaç milyar, kaç trilyon, ne kadar melek bilmiyoruz tabii. Adetlerini Allahu Zülcelal bilir. Bu emre imtisalen Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a, bu secde-i ibadet secdesi değil efendiler, bu secdeye secde-i tahiyye denilir. Yani selam secdesi, saygı secdesidir. Teabbüt, ibadet, kulluk ancak kime yapılır? Alemlerin yüce Rabbine. E Kur'an-ı Kerim'de böyle secde-i tahiyye diye bir şey de var mı? Kelamullah'da böyle bir şey geçiyor mu? El cevap geçiyor muhtemel Müslümanlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a babası, annesi ve on bir kardeşi Mısır'a gelip de kucaklaştıktan sonra rüyası tahakkuk ediyor, secde ettiler. Babası, annesi daha evvel rüyasında ayı, güneşi ve on bir yıldızı secde ederken gördüm ey babacım. Ya, ya. çocukken gördüğü rüya kalkıyor Yusuf Aleyhisselam, acayip bir neşe içerisinde. Ne var evladım Yusuf soruyor Cenabı Yakub Aleyhisselam baba diyor ben rüyamda ayı, güneşi ve on bir yıldızı bana secde ederler gördüm. Yakup Aleyhisselam tevil rüyada çok üstün bir mucizeye sahipti. Rüyanın söylenirken ta'birini anlayıverdi birden. Vahiy-i batini ve ilham-ı rabbani yoluyla Yusuf evladım bunu sakın ki olaki kardeşlerine anlatma seni kıskanır var. Fakat olan gene oldu muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim ve Sureyi Yusuf bu rüya Cenab-ı Hüseyin Aleyhisselam'ın Mısır Azizi olması mevkiine geldiğinde tahakkuk ettiği geçen büyük hadise Ahsenül Kasos Ya hani menkıbe ve kıssa diyoruz ya Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına Ahsenül kasas kıssaların hadiselerin en güzeli Baştan sona ibret ve hikmetlerle dolu bir peygamber hadisesi, hatta peygamberler, muhterem olan çünkü Yakup aleyhisselam zaten peygamber, Cenab-ı Yusuf aleyhisselamla beraber 11 kardeşine de ayrı ayrı sonradan risalet verildi, peygamberlik verildi. Evet muhterem emirler, Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri cümlemizi nefsin şerrinden muhafaza bulsun. Hatta muhterem ünliler, nefsin şerri denince Bakınız burada söz sözü açıyor Cenab-ı Yusuf aleyhisselam köle olarak satılınca Birbiriyle yakınlık hasıl verdi artık Meliki Mısır'ın Mısır Azizi'nin hanımı Züleyha Kölesi olan Yusuf'e aleyhisselatu vesselam sonradan peygamber oluyor tabi muhterem üminler Aşık oluyor ve neticede şurası burası derken bir gün odasına kapatıyor Yusuf Aleyhisselam. Muhterem ümriler Allahu Zülcelal Yusuf kuluna öyle öyle güzellik vermiş ki Mantıkla ölçmeye kalkmayın mantığınız çatır çatır çatlar. Bunlar ilahi, kudretle olan şeyler. Elimizdeki, elimizdeki kitapların bazıları şöyle kaydetmiş: Yusuf Aleyhisselam nikab kullanırdı yüzünde diyor. Nikab kullanırdı. Nikapsız yüzünü gör görenler bazen günlerce yemez, içmezlerdi diyor. Yusuf Aleyhisselamın mübarek cemalini örtmüşsüz, nikapsız görenler bazen günlerce yemezler, içmezlerdi diyor ben size defaatla söyledim fahri kainata sormuşlar ya rasulallah siz mi güzelsiniz Allah'ın Yusuf kulumu güzel diye sormuşlar Peygamber Efendimiz buyuruyorlar Yusuf yüz güzelliğinde ah minni benden güzel ama ahlak ve edep doyurucu güzellikle ben ondan daha güzelim melahatte hani muhterem müslümanlar bazen çarpıcı bir güzellik tabir edilir Bazen da seyretmeye doyamazsınız. Baktıkça, ya Rabbi yüce Peygamberine bizi öyle yaklaştır ki. Ruhumuz ruhumuz beş vakit 24 saat ve ömür boyu kollarının üzerinde ebediyet ebediyete intikal edinceye kadar ruhen onun huzurunda olalım inşallah. Sonra söyleyecektim ama peşin söyleyivereyim ne olur muhterem Müslümanlar. Evet. Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını yine unutmasam dönerim inşallah söylerim. Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri Cenab-ı Hak şefaatine nail kılsın. Kibarı Kibarı evliyadan muhterem Allah dostlarından mana, mana erlerinden ve Rufai tarikatının başı kurucusu olan Seyyid Ahmed'i Rufai Hazretleri Peygamber İz-i Şan Peygamber i sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Ali huzuruna geliyor <gülüyor> bab Selam'dan giriyor hemen orada iki rekat tahiyyetül mescid kılıyor sonra kemali edeple huzuru fahri risalete kadar varıyor. Muvacehe-i peygamberi de şarıl şarıl gözyaşları lavlarla volkan gibi aşk ve imanıyla yanarak bunu söylüyor. Miratül Harameinde mellif kaydetmiş. Yusuf Nebhani saadetü darayin diye bir eserinde salavah Şerife'den bahsettiği bir eserinde almış. Ben de size şu kıtayı naklediyorum. Bakınız. Seyyid Ahmed i Rufa'yı huzur ve de böyle muvacihede duruyor. Bizim de varlıkta durup. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Nebiye Es salatu ve selamu aleyke ya Habibullah Es salatu ve selamu aleyke ya Halil Es salatu ve selamu alelke ya men erselake allahu rahmetellil alamin ila ahireyi okuyoruz, okuyoruz ya muhterem Müslümanlar. Orada Seyyid Ahmet'in Rufa'yı salatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor. Fî hâletil bu'di küntü rüsilühe. <gülüyor> ya Rabbi ki halati l-bud künt ursulüha <gülüyor> tukab bil-arza anni vey hiyye ve hadihi navbetu l-eşbahi kad hazarat kemdud yeb bi'l kemdud yeminike Peygamber Efendimiz biha şefati Peygamberimiz Aleyhissalatu böyle bir bulunuyor bir kıt'a ile bir dörtlükle yeni tabirle muhterem şemalar ve şöyle diyor Fi halat ilbudi künte ursilüha, ya Rasulullah, kendim uzaklarda iken, Kahire'de iken ruhumu gönderdim, ruhumu gönderdim. Ya ruhaniyet için uzaklık yakınlık var mı muhterem Müslümanlar? Işığın, ışığın saniyede seyri sürati 300 bin kilometre. Kapı Camii'nin muhterem cemaati fenne göre güneş ışığının saniyede seyri sürati 300 bin kilometre saniyede. Medine-i Münevvere buraya 280 2800 kilometre. Medine-i Münevvere Konya'ya 2800 küsur kilometre. Evet yıllarca karayılduğunda arabamızın kilometresini çalıştırarak tespit ettik. 2800 küsur kilometre. Şu halde Saniyenin, saniyenin şu kadar da birinde, muhterem Müslümanlar, 2800'de taksim ettiğiniz zaman altı defa mı kaç defa? Yazdı? Ben tek kaleme vurmadım. Evet, altıda birinde saniyenin, ruhaniyet, ışık suratından daha seri ama ışık suratinde olsa varıyor, arzı tazim ediyor ve tekrar dönüyor muhterem Müslümanlar. Şahraniye öyle diyor. Abdullah artık birkaç sohbet Dersimiz neşe dersi, sevgi dersi, aşk dersi, Hazreti Muhammed'in dersi olacak muhtemelen mümkünaleyhisselam. Şarani öyle diyor, Kahire'de postumun üzerinde oturduğum halde, Kahire'de postumun üzerinde oturduğum halde, elimi Peygamber Efendimiz'in şebekesine koy, Resulullah'la müşafiheden hadis istişare ederim, diyor. i̇mam Gazali, sahabenin Peygamber Efendimiz'den aldığı gibi Peygamber Efendimiz'den hadis alırım, diyor. Yalnız fark şu, ruh, mal, cesettir sahabeninki, ki onlar ashabdır. O şerefe kimse yetişemez Peygamber Efendimiz'den sonra. Bu ruhani alemdedir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize istidat mutfesine inşallah i̇mam Suyuti bundan evvel 72 defa Peygamber Efendimiz'le müşafiheden görüştüm ve hadis aldım diyor. Hadis istişare ettim. Zayıf midir, kavim midir? Resulullah siz bu hadisi buyurdunuz mu ya Resulallah buyurmadınız mı diye Peygamberimiz Zişan Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle istişarelerde bulundum diyor. Muhterem Müslümanlar! Bir de latife arz deyim ilave edeyim buna. Moğza'ya döneceğim inşallah. Şu zavallı, zavallı, taş kalpli, kokmuş akıllı, vicdanı pörsümüş, tefekfürü dumura uğramış, bunları kabul edemeyen dar kafalılara hiç olmazsa biraz ilham gelsin diye bir şeyler söylemek istiyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. Muhaddislerden biri hadis okuturmuş muhterem Müslümanlar. Cemaatinin içerisinde de, cemaatinin içerisinde de bir zat, manevi olgunluğa sahip, sahip, sahip cezbe neşesine sahip, Peygamber Efendimiz'i açıktan görür bir kişi. Hocaefendi hadî-i şerifi okurken bazen böyle başını kaldırırmış. Bu hadis i şerif çok zayıf veya mavzu dediğinde bazen de başını aşağıya indirir, tebessüm edermiş filan. Bir gün ders esnasında hoca efendi bu zatın tebessümünü görünce o Ahmedibeycan, Mehmediibeycan, Ahmediye, Muhammediye sahiplerinin hadisesinde olduğu gibi muhterem bibiler bayağı da kırılır gibi oluyor. Dersten sonra o zatı çağırıyor. Sen diyor benim takridim esnasında bazen tuhaf hareketler yapıyorsun. Bir de ara gülüyorsun. Nedir bu hal? Cemaatin içerisinde pek uygun düşmüyordu. Ha, hocam diyor, siz hadis takrir ederken peygamber efendimiz dersinizde hazır bulunuyor diyor. Ruhaniyeti Muhammedi, ruhaniyeti Muhammedi. Bu mercimek kadar akla ve kafaya sığmaz muhterem Müslümanlar. Yedikat kat semaları, arzı merkezine kadar kainatı içine alan kalp lazım, kal. Evet muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz bazen siz bu hadisi şerif şu kadar gavi sağlamdır diyorsunuz. Allah'ın Resulü ben bu hadisi buyurmadım diyor, onun için başımı kaldırıyorum mecburi diyor. Siz bazı hadise, hadisi şerife zayıftır, mavzudur diyorsunuz. Peygamber efendimiz bu benim sözümdür, ben bu hadisi söyledim buyuruyorlar, başımı indiriyorum diyor. Allah Resulü sizin taklidinizden çok memnun kalıp tebessüm ederse, elimde olmayarak ben de tebessüm ediyorum. Hadisenin mazmunu, hakikatı, iç yüzü bu diyor. <gülüyor> Muhtemelen müminler, mavzu Peygamber efendimiz ya, dersi böyle biraz cilveli götürüyoruz. Evet. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına nefis şerri meselesine duaya geçmeden dönmeden Seyyid ahmet Rufainin şu menkıbesini tamamlıyorum muhterem üminler. Huzuru peygamberiye durmuş Seyyid Ahmet-i Hazretleri böyle diyor. Allah Allah. Fî hâletil buğdi küntü ursülühe uzaktayken Ruhumu gönderiyordum ya Resulallah. Tukabbirü'l arzu'anni vahye naibeti. Benim naibim, vekilim olarak ruhum topraklarını, pirinç parmakçıklarını, altın şamadanlarını, lahdiğin toz ve topraklarını öperek geri dönüyordu ya Resulallah. Ruhaniyetimi gönderiyor, görüşüyordum. Ve hâzihi nevbetü'l eşbâhika tazarat Şu an artık Cesedimle geldim ya Rasulallah! Evvelce ruhumu gönderiyordum, şimdi cesedimle geldim huzurumdayım ya Rasulallah! فَمْدُتْ يَم۪ينَكَ كَيْتَحْذَا بِهَا شَفْتِي mübarek اَلِيْا uzat, Dudaklarımda hazrını ve nasibini alsın ya Resulallah diyor. Evet. Şu anda sıra cesedimin mübarek elini uzat, dudaklarımda nasibini alsın ya Resulallah diyor. Muhterem yanındaki ehli halinde, gözleri önünde Peygamber Efendimiz mübarek elini uzatıyor ve Seyyid Ahmet Rufay Hazretleri açıktan Resulullah'ın mübarek elini öpüyor. Olur mu? Ha? Kapı caminin muhterem cemaati olur mu? Allah isteyince olur. Allah isteyince olur. Bunlar oldu da daha neler oldu muhterem Müslümanlar. Ama nasipsizler için maalesef maalesef 70 bin hicabla bu kapı örtülü. Sadece bir kapı değil, 70 bin hicabla bu kapı örtülü. Nasipsizlere bunu anlatmak mümkün değil muhterem Müslümanlar. Biz biz hatta şöyle diyeyim muhteremimler bakınız. Hacı Veysel Saade Mustafa Efendi hocamız hazretleri bazı mevlid cemiyetlerinde ağzından kaçırığı verirlerdi. Hacı Veysel Mustafa Efendi hocamız bazı mevlid cemiyetlerinde Peygamberimizin Zişan Efendimiz Ziya Efendi hazretlerine dolu dolu karşe ile kenser sundular diye verirdi muhteremimler. Her halükarda ben kardeşlerimle birlikte Resulullah'a kalbi yakınlığı niyaz ediyorum inşallah. <gülüyor> evet mülterim Müslümanlar, Resulullah'ın duasını ele almıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlardı ki Allahümme inni eûzu bike min şerri nefsî ve min şerri kulli zişer <gülüyor> ve min şerri şeytan ve min şerri kulli dâbetin enteâhidun bina asiyyetiha ya rabbel alemin Resulullah nefsime beni göz açıp yumuncaya kadar daha az da olsa bırakma Rabbim demişti. Yusuf Aleyhisselam'a kısaya intikal edince güzellik meselesinde Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın da hadisesini nefis şerrinden Allah'a sığınışını kısaca arz edivereyim diye söz verdim muhteremimler. O güzelliğe aşık olan Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ı içeriye kapatıyor. Ve Sureyi Yusuf'a bakınız, şu anda ben bütün varlığımla sana teslimim ya Yusuf diyor. Cenabı ı Yusuf Aleyhisselam senin böyle bir tasallutundan Allah'a sığınırım diyor muhterem sumanlar. Yalnız orada şöyle bir latife var. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّأَ burhan رَبِّ Ya ve liget hammet bii ve hammet biiha, lüla araa burhan Rabbi, bütün varlığıyla Yusuf'a meyletti. Yusuf aleyhisselam da meylederdi ama lüla araa burhan Rabbi, eğer Rabbisinin burhanını görmeseydi, o anda o andaki Yusuf aleyhisselamdan da bir meil belki gelebilirdi henüz daha peygamber olmuş değil ama peygamber olacak bir insanı kamil olmanın namzetliği şerefine adım adım nefes nefes yaklaşan seçkin bir insan bir peygamberzade bir büyük nebi evladı idi. Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak durhanını gösterdi. Bir rivayette tabi bu söz de biraz dedikodulu ama ehli tasavvuf, ehli tasavvuf bu neşeyi Eserlerinde devamlı hatta tefsirlerinde kaydetmişler. Oradaki bürhan nedir? Cenab-ı Hak Cibril'i gönderdi, ikaz etti. Mikail'i gönderdi, ikaz etti. Hususi bir meleki emir verdi, ikaz etti. Ve hak eder, ve hak eder. Olur bunlar. bir de şu tefsirlerin kaydettiği. Cenab-ı o anda Cenab-ı Yakup Aleyhisselam'ı önünde görüverdi. ''Aman evladım ya Yusuf, böyle bir halden uzak ol'' dedi ve kayboldu. ''Ve hemme biha rabbi'' ''Babası peygamberdi, böyle bir şeyin olması akıl bakımından dahi zor mu muhterem Şumanlar bir peygamber için?'' ''Allahu Zülcelal'in isteyince hiç de zor değil, ilahi kudret.'' Sonra ruhaniyet, Nacim, ruh mual değil, ruhaniyetiyle Yakup Aleyhisselam ''Sakın ola ki ya Yusuf, böyle bir hale katiyetle Deyince Yusuf aleyhisselam katiyetle çekiliyor ve kendisinden uzaklaşıyor. Hadise biliyorsunuz Züleyha arkasından koşuyor muhtemel Müslümanlar. Yusuf aleyhisselamın entaresini tutuyor ve arkasından entaresi yırtılıyor. Tam o anda Mısır Aziz'i veriyor oraya. Züleyha görüyor musun Yusuf bana musallat oldu demek istiyor. Benden beni istedi demek istiyor. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam da tam aksi oldu. Beni içeriye kapatan, benden beni işleyen Züleyha'dır diyor. Muhtemelen Müslümanlar, Mısır Meliki'nin yakınlarından bir yavrucağız, üç yaşında bir yavrucağız dile geldi, hakemlik etti. Hakemlik etti. Bakın dedi, eğer Yusuf'un entarisi önünden yırtılmışsa Züleyha doğru ve sağlık. Eğer arkasından yırtılmışsa Züleyha yanlıştır, kâzibedir. Yusuf Sadık'tır dedi, baktılar. Yusuf Aleyhisselam'ın entaresi arkasından yırtılmış. Böyle olunca Mısır Meliki, ya Yusuf sen bu hadiseden irazet et, uzak ol yazlıha sende Sen de kendini çek çevir bir daha böyle bir şeyi görmeyeyim dedi ve günaha tövbe et dedi. Muhtemelen öyle olduğu halde yine de Züleyha'nın ile muradına eremedi diye, Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attırdı, bir rivayette dokuz veya on iki yıl zindanda kaldı. Dünya var. Dünya Darul imtiha Eşeddül bela Alel enbiya Simmel evliya evet. Simmel şüheda Simmel emsel fel emsel Yüpteler racülü <gülüyor> ala kaderi dini Muhterem belaların en şiddetlileri peygamberlere, sonra veliler ve alimlere, sonra şehitler ve erbab-ı iptilaya, el emsel fel emsel, herkesin dini ne kadar kavi ise çilesi o kadar kavi olacak. Hazır olunuz. Ne demek o yani? E dini kavi olursa, ilim adam olursa tabii mücadele edeceğiz. Tamam mı muhterem ve mücadele ve cihadı esnasında da karşısına nice hendekler, barajlar çıkacak. Ayaklarının altına çöğürler, dikenler dökecekler. Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'deki 13 senesini aslı saadetten okuyun düşünürler. Allah'ınızın aşkına diyorum. İlk çilekeş Müslümanların hayatını aslı saadetten okuyunuz. Kısası Enbiya'dan okuyunuz. İslam tarihinden Asım Mustafa Asım Köksal'ın İslam tarihinden okuyunuz. Ya Cenabı Yasir, Cenabı Yasir ve Cenabı Sümeyye Hz. Ammar'ın radıyallahu an, annesi ve babası radıyallahu anhu ba muhteremimiler. Siz demek Muhammed'e inanıyorsunuz öyle mi? Evet. Allah'ın birliğine inanıyor, bütün putlarımızı itiyorsunuz öyle mi? Evet. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'' Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Yasir'i, Hz. Omar'ın pederini evvela, iki, hani avam dilinde Konya'mızda buhu deve derler ya, o cezbe halindeki iki deveye ayaklarından bağlıyorlar. iki deveyi ayrı istikamette ürkütüyorlar. Bacaklarından vücut iki parçaya ayrılıyor. Sonra Cenab-ı Sümeyye valideniz. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye ismini vermiş. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye. Şimdi bu güzel isimler cemiyetimizde çoğalıyor. Allah'a milyarlar hamd ediyoruz muhterem Müslümanlar. Nüfus dairesine nüfus cüzdanını yazdırmak için varıyor böyle bir ismi yazmayız diyorlar. Ya Sümeyye bizim bildiğimiz alışkın alıştığımız isimler gibi değil bunu yazmayız diyorlar. Yahu sibeli yazıyorsunuz. Hün sibeli yazıyorsunuz, sev yazıyorsunuz, kayayı yazıyorsunuz, demiri, denizi yazıyorsunuz. Bu hakkında Yok bunu yazmayız diyorlar. İş valubeye intikal ediyor ve valubeye izah ediliyor. Efendim, bu hani Konya'da Süme'ye böyle yapma, boşuna böyle yapma deriz ya Süme'ye böyle yapma. Bu o Süme'ye değil vali bey, Sümeyye bu. Sahabeden ilk şehidemiz Ammar'ın annesinin adıdır deyince öyleyse yazın diye vali bey emir veriyor ve yazıyorlar. Geçmişte olmuş bir hadise muhterem Müslümanlar. Ya Hazreti Ammar bir an için, bir an için gizliyor, imanını gizliyor. Lat menat uza falan deyip yakayı kurtarıp Medine-i Tahiri'ye geliyor mescidi saadetten içeriye girince sahabe kendisini soğuk karşılıyor niye o da annesi babası gibi şehadeti kabul etmedi de böyle söyleyip yakayı kurtarıp geldi demek istiyorlar peygamberi zişan efendimiz buyuruyorlar ki ammar kardeşinize soğuk davranmayın onun iman kıllarının ucundan ayak tırnaklarına kadar bütün huce-i rahatına Can Abu Ammar, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. <gülüyor> Müteram Yusuf Aleyhisselam bu hadiseden bu hadisenin içerisinde kıssasını nakledirken öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma yuberrü nefsî bin-nefsel emmaretü bis-sûi illâ mâ rahime Ey dostlar diyor, ey kardeşler ben nefsimi bütün noksanlardan ve günah ve masiyetlerden temzih edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Zira nefis innen nefse le emmaratum sui illa ma rahime rabbi. Nefis şiddetle ve dehşetle ve insafsızca kötülüğü emredicidir. Ey niçin bizim işimizde bu? imtihan için. Muhterem Müslümanlar Melekler nurdan yaratılmıştır, fakat beşerin hayırlıları, meleklerin hayırlısından daha hayırlıdır. Beşerin aftalı olan insanlar, meleklerin aftalından daha aftaldır. Niçin? Meleklerde nefs mücadelesi yok. Nurdan yaratılmış mahluplardır. Onlarda terakki yok. Hatta onlarda aşk diye bir şey yok muhterem Müslümanlar. Onlar, وَمَا binna illa lehu makamun مَعْلُومٌ فَهْوَسِنْcaَ belli bir çizgi, belli bir mertebede vardırlar ve selam. Yemezler. Kalanın der isem dediği gibi Süleyman Çelebi'nin sözde uzanıyor muhterem müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri sefer dönüşü buyuruyorlar ki raca'na minel cihadi asgar ilel cihadi ekber Ey ashabım küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ey ashabım küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabe soruyorlar. E fi medineti ya Medine'ti Medine'ci adu ya Resulullah. Düşman geride kaldı, harbi bitirdik, dönüyoruz. Medine'de düşman mı var ya Resulullah da böyle buyuruyorsunuz? Ada adu ve nafsuka lleti beyne Delikanlı evladım, muhterem Müslümanlar, Hepinize birden sesleniyorum. Nefsin genci ihtiyarı olmaz. Rabbim muhafaza diyorsun. Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhteremimle. Allah şerrinden hepimizi muhafaza diyorsun. Ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir. Ancak ve ancak masum olan enbiyadır. ya Hani Avamilde harfi cer bahsinde hocamız ezberletmişti. Siziniz Avamil okuyanlar var mı? Ennasu kulluhum helaketun illal alimun. Vel alimun kulluhum helaketun illal amilun. Vel amilun kulluhum helaketun illal muhrisun. <gülüyor> Vel muhrisun ala 45-50 sene evvel hocamızın önünde Nehiv'den avamil okurken harfi cer bahsinde mübarek ezberlemiştik. Bazı eserler zayıf hadis olarak da almışlardır muhterem Müslümanlar. İnsanlar helaktedir alimler müstesna. Alimler helaktedir ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler helaktedir ihlasla amil olanlar müstesna. İhlasla sadece amel etmek kafi değil. Allah için amel. İhlasla amel, ya. Rabbim bizi tevfik ve hidayetinle kuşat bizi bize bırakma vel muhlisune ala hatarin azim muhterem Müslümanlar muhlis kullar da hatarı azim üzerinedir enbiya müstesna ihlaslı olan kullar da hatarı azim üzeredir onun da ayağı kayabilir diyor tamam mı öyleyse hem Ana ve her halükârda Allah Allah Allah Allah Allah deyip Allah diye diye öleceğiz inşallah Kapı Camii'nin muhterem cemaati her adım ve nefeste her saniye ve adında evet Allah deyip dergahı izzete yükselteceğiz. Muhterem Müslümanlar Aziz kelimesinden bahsediyorduk. Hz. Adem aleyhisselam cennetteydi Havva validemizle nefsin şerrine oradan giriverdik. Ya! Bütün nimetler size halal, müba, İstediğiniz gibi yiyiniz içiniz. Ve la taqrabu min'az Sakın ola ki bu ağacın meyvesine yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Şeytan Adem'in yüzünden dergahı ilahiden kovuldu, rechmedildi muhterem Müslümanlar ve lanete müstahak olduğu, biliyorsunuz. Nasılsa bir çaresini buluyor ve cennetin bir tarafından kayıyor içeriye ve Hz. Adem Hazreti Havva'ya vesvese vermeye başlıyor. Ve onlara açıktan yemin ediyor. İlk defa yalan yere yemin eden şeytandır ve yalan yere yemin edenlerin piri şeytandır muhterem Müslümanlar. Duyuyor musunuz? Allah'a sığınınız. Yemini gamus diyoruz. Yemini lağim, yemini münakide, yemini gamus. Fıkıhta şeriatta yemin 3 kısımdır. Yemini lağım bilmeyerek yanlış yere yemin etmek. Bunda muahaza yok. Yemini münakide bir meseleye talik ederek şöyle yaparsam yemin olsun, böyle yapmayacağım yemin olsun. Eğer yaparsa kefaret verir. 10 tane fakiri doyurur. Burada yemini münakide diyoruz. Yemini gamus yalan yere bile bile yemin etmek Allah korusun Kefaret lazım gelmiyor buna, niçin? Kefaret bu yeminin günahını ödemiyor Sadaka da kurtarmıyor yani Aks-ı ile Alışverişle Allah korusun hele mahkemelerde hakim yemin veriyor ya وَلَاكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَم۪ينَ عَلٰى yemin ala اَنْكَرِ hadis-i şerifinde işaret edildiği gibi muddaia şahit istiyor. Hakim şahit teklif ediyor. Şahidin var mı diyor? Karşı taraf eğer yapmadım diye inkar ederse yemin teklif ediyor ona. Yalan yere yaptığı halde yemin ederse ebedi hayatını yerle bir etmiş, yıkmış olur muhtarapsun Allah'ın. Çünkü alışverişteki yemini de benzemiyor o. Karşı tarafın hukukunun üzerine de oturmuş oluyor yalan yeminle. Böyle bir insanın günahı şirkten ve küfürden sonra hemen zikrediliyor. Yalan yere şahitlik yalan yere yemin. Muhterem Müslümanlar Yutba'ul müminu alel hilali kulliha al hiyanete vel kezib Mümin hatalarda kusurlarda isyanlarda vakı olabilir diyor Peygamber Efendimiz. Ancak imanla bir şey birleşmez o da yalan diyor. Müslümanlar Tabii bu müstakil bir mavzu müstakil bir cuma mavzu İslam'da yalan söylemenin yalan yere yemin etmenin mahzuru bir cuma müstakil konuşulması gerekir ama münasebet almışken söyleyeyim hele hele gençler çocukluktan kendinizi doğruluğa alıştırınız ya Abdülkadir Geylani Hazretlerini ilim tahsili için gönderirken annesi evladım sana tek ve en mühim vasiyetim doğrulup ateş olup yaksa da doğru söyle diyor koltuğun altına 30 tane farz edin altın dikiyor yolda kervan önlerini kesiyor kervanın önünü kesiyor eşkıya evet muhterem sunalar herkesi soyuyorlar soyuyorlar bu çocuğa gelince ulan delikanlı senin neyin var söyle bakalım Plan diyor eşkıya reisi efendim koltuğum altına annem dikti 30 tane altınım var diyor Tabo. sen diyor evladım niye öyle dopa doğru söyledin halbise sen bir çocuksun yahut değilse yeni delikanlı oluyorsun evet söylemesen kalkıp da koltuğun altının kişini sökecek değildi sen niye bu kadar doğru söyledin peşiyle annem diyor beni tahsili ilme gönderirken böyle vasiyet etti evladım sakın ola ki zinhar yalan söylemeyesin dedi ben onun için anneme ahit verdim doğru söylerim diyor Eşkıya iyisinin iki gözü birırmak şarıl şarıl muhtarapsın oğlum. Arkadaşlar bütün kervanın nesi varsa geri ver. Aldıklarınızı evladım sen de altınına sahip oluyor. Toplanıyorlar. O çocuğun Abdülkadir Geylani'nin nur yumağının önünde Allah'a tövbe ve istiğfar edip eşkıyağı bırakıyor. Söylenen doğru sözün Karşı taraftaki büyük tesiri anında böyle kendisini göstermiş oluyor. Onun için mümin kardeşlerim sakın ola ki Doğruluktan ayırılmayalım inşallah. Evet. Adem aleyhisselam Şeytanın şerri, nefsin de şerri birleşince Ağaçtan yiyorlar muhterem Müslümanlar. Evet Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde Allahümme inni a'azmüke min şerri nefsi ve min şerri külle ve min şerri şeytan ve min şerri şeytan Şeytanın şerrinden de sağa Rabbim buyuruyor. Halbuki ise Mâ minkum min ahadin illâ ve şeytanın Sizden hiçbiriniz yoktur ki bir şeytan ona musallat olmuş olmasın. Herkesin bir şeytanı var. Ve nükayyız lehu şeytanın fehu ve lehu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı halik Zülcelal Hepinizin yanına bir şeytan koştuk O onun arkadaşıdır Devamlı o kimseyi Allahu Zülcelal bu yolla imtihan içinde tutuyor Bakalım ne yapacak diye Peygamber Efendimiz diyorlar ki Fakat benim şeytanım İslam'ı kabul etti diyor Allah'ın Resulü Benim şeytanım İslam'ı kabul etti Yunus Emre'nin Söyle ona eğer muhareti varsa, nefsini Müslümanesin tabiri var divanında ya, bu manaya geliyor muhterem Müslümanlar, enbiyanın ve büyük evliyanın nefsi ve şeytanı İslam'ı kabul ediyor. Ne oluyor sonra? Bu aşk pınarı giyip insanların kalbinden devamlı gelen, yine iman, yine iman. Yine iman. Muhterem Müslümanlar. Ya! <gülüyor> Fela ye'muruni illa bi hayr. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Fela ye'muruni illa bi hayr. Benim şeytanım ve nefsim bana ancak hayrı söyler. Hayrı ilham eder. Hayrı ilka eder buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar. Fil kalbi lemmeten diye bir adi-i şerif var. Kalpte iki türlü ikaz vardır. İgva vardır. İkaat var. İki türlü. Kalbin sağ kulağına Melek ve iman ilham ediyor, kalbin sol kulağına devamlı şeytan vesvese ve ikahatta bulunuyor, haberiniz dolayın. Hocam bunu nasıl açacağız, nasıl anlayacağız? Hayra, hakka ve iman ve aşka sevk ederse bilin ki o hayırdır, Rahmanidir. Eğer kötülüğe, gurura, kibire, ninkara, in ilhada fenalığa sevk ederse bilin ki o şerdir, şeytandan ve nefistendir, muhterem Müslümanlar. E bunun bir çaresi yok mu hocam diyeceksiniz, <gülüyor> bunun çaresi kalbi ilahiyi aşkla ve Muhammed'i sevgiyle dolduracaksın. Bir tek çaresi var, iman ve aşk. Muhittin Arabi öyle diyor, ''El aşkı narun fil kulû'' Arapçada esli olarak okunursa daha fasih olur, El aşkın narin fil kulub, tühriku masi ve mahbub muhtinara böyle diyor. Aşk kalpte bir ateştir ki mahbubu hakiki olan Allah'ın neşesinden başka her şeyi yakar ve yok eder diyor. Hani demiş ya mütherim Müslümanlar büyük şair Galip de de, aşıkla keder neyler? Gam halkı cihanındır diyor ya. Ne gam ne keder, ne çalkandı, ne vesvese, ne bir şey. Aşıkın baştan sona ve sonsuzluğa doğru bir tek derdi var. Mevla yine mevla, yine mevla. Gönlünün şeytana açılan, nefse açılan kulağını aşk iyice kapatmış ve doldurmuştur. Oraya şeytan yaklaşamıyor artık. Ateşe yaklaşması mümkün mi? Yanar muhterem sumalar. Bu bakımdan biz Cenab-ı Piyin öyle diyor. Ece alıştırmış kendisini de Telh ter Ez fil katı tü Hiç nist Bi penahat gayr Piça piç nist Mesnevi de Aşk eri Mevlana öyle diyor Muhterem Hani Aşktan da aşıldı da Bizden evvel geçenler birer kadeh, birer sürahi içtiler, geçtiler diyor Mevlana. Biz aşkı küpüyle, sürahisiyle, bardağıyla içtik diyoruz diyor. Yüce Rabbim ne olur bize de bıraksaydı da, <gülüyor> muhterem Müslümanlar. Ya, birer sürahi de biz içsek de şöyle ilahi aşk ile yanıp yakılsaydık. Latife ediyorum tabii muhterem Müslümanlar. Bugünkü dünyanın en korkunç tarafı kalpler ve ruhlar üzerine maddenin hakimiyeti. Materyalizm muhterem Müslümanlar. Kalpler ve ruhlar üzerine Hocam vay yavrum, vay yavrum. Senin gibi hocalar şeytan iki parmağı arasında kıyamete kadar Böyle zincir oynar gibi oynar ve oynatır ve istediği kaba dökebilir Rabbimiz muhakkalar. Ne olacak? Büyük bir, bir yalvarış, büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve büyük bir muhabbetle ve devamlı her nefes Ya Rabbi deyerek, diyerek ilticalarla kendimizi onun şerrinden korumaya çalışacağız muhterem sunular. Yüce Rabbim muhafaza bulsun. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva Validemiz, Adem Aleyhisselam ne kadar yememek istemişse de şeytan ve nefis Hazreti Havva'ya daha çok yaklaşıyor ve bak ben yedim de bir şey olmadım ya Adem diyor Havva Validemiz mennedilen ağaçtan yiyor muhterem Müslümanlar görüyor musun? Muhterem Memliler onun için kadınlarla istişare ediniz yine hak olanı yapınız diyor Peygamber Efendimiz Şaviruhunne halifuhunne Evet istişare ediniz fakat onların dediğini değil, gene hak bildiğiniz şeyi yapınız, diyor. Öylesi istişarenin manası ne? Evde muhabbet ve ülfet doğurur Muhterem Müller. Efendi benimle istişare etti diye hanımın da iç aleminde güzellik ve iyilik meydana gelir. İstişare edip reyini aldıktan sonra şeran, an, Kur'anen Muhammedi olarak en doğru neyse gene onu yapınız. Kadınların dediğini yapmayınız, diyor Peygamber Ezişan Efendimiz. Evet Muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan odayıyor, anında melekler gelip üzerlerindeki cennet hullelerini söküp alıp gidiyorlar, işte uyuyan kalıyor. Latife ediyorum muhterem Müslümanlar, cennetteki ağaçlar yapraklarını da vermiyor üzerlerine örtsünler ancak yemiş ağacı. İncir ağacı, yemiş ağacı yaprağını veriyor muhterem Evet, örtünüyorlar. Ve Cenab-ı Hak Havva validemizi ciddiye. Adem atamızı Hindistan Serendib'e havale ediyor. Hindistan Serendib. Bir rivayette 40 gün. Veya kırk ay, veya kırk yıl. Bin yıllık ömür içerisinde kırk yıl pek fazla değil. Gözyaşı, göz gözyaşı, gözyaşı ve bu dua. Rabbena zalemna en hüsana ve illem teğfir lana ve terhamna le minel khâsirîn. Ey bizim Rabbimiz, emrine muhalefetle nefsimize zulmettik. Ve illem teğfir lana ve terhamna eğer bizi mavfet edip de rahmetinle yarılamazsan لَنَكُونَنَّ hem lâm-u tekkid hem nun-u müşeddele erbabını malûmu لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ korkunç şekilde zarar ve ziyan eden husranda kalanlardan oluruz ya Rabbi neticede <gülüyor> muhtemelen Müslümanlar kırk yıl veya neyse ben takvif edeyim kırk gün göz yaşı göz gözyaşı... göz göz sonunda bu Muhammed'ine bizi bağışla ya Rabbi Ya beşeriyetin atası Hazreti Adem beşeriyetin atası ilk insan ilk nebi ilk peygamber biz bir ata tanıyoruz kainatta, ezelden ebede, o da Adem, Adem atamız efendiler. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi Sünenin de naklediyor. Hz. Adem Aleyhisselam, Muhammed'in gurmetine bizi affet deyince kütübü siteden imamı tirmizi sünneninde naklediyor sahih hadis-i şerif Muhammed'imi nereden bildin ya adam Muhammed'imi nereden bildin ya adam onunla tevessül ediyorsun Ya Rabbi Beni balçıktan topraktan yarattın Ruh nefk de Diriltince beni gözümü açtım Arşiğin üzerinde, nur yazıyla, altın kalemle yazılmış bu ibareyi gördüm. La ilahe illa ene Muhammedun Abdi ve Rasuli ibare bu. La ilahe illa ene Muhammedun Abdi ve Rasuli. Biz şimdi bizim okuduğumuzu okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Arşın üzerindeki ibare buyumuş Zatından başka bir ilah yoktur Ezelden ebede haliki kainat olarak Beşeriyetin Rabbi olarak ancak ben varım buyuruyor Cenab-ı La ilahe illa ene Muhammed'in, Muhammed'in abdî ve rasûlî Muhammed benim hem kulumdur, hem de rasûlümdür. Arşın üzerinde ismi, ismi zatına izafet edilen, adı adınla zikredilen bir zat, yüce şeref sahibidir, oradan bildim, oradan bildim, beni Muhammed'ine bağışla, bizi Muhammede bağışla ya Rabbi, diyor Adem Aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, Cenab ı Hak, sizi Muhammed'ime bağışladım ve affettim ya Adem bunu. Ve o zat, o büyük zat bizim Peygamber Efendimiz'dir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, şanslıyız, şanslıyız. ya ya Muhterem mevahibiyle dünniye ve emsali bazı mübarek eserlerden Hz. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Peygamberinden bahsediyor. Hz. Muhammedden bahsediyor. Muhammed ümmetinden bahsediyor. Onlar hamd ederler. Onlar şükrederler. Onlar secde ederler. Onlar ibadet ederler. Onlar o mübarek peygamberimin ümmetidir deyince. Musa Aleyhisselam Allahümmec'alni minhum. ''Âlemlerin Rabbi Yüce Allah'ım beni de Muhammed ümmeti kıl.'' diyor. Kelimullah, Kelimullah, sahibi Tevrat, Musa aleyhisselam ''Beni de Muhammed'ine ümmeti kıl Allah'ım.'' ''Ya Musa sen kelimimsin.'' O şeref Muhammed'imin ahir zamanda ümmetine taksis edilmiştir. Muhterem Bismillahirrahmanirrahim. Adem Aleyhisselam bu ahivden sonra muhterem müminler, bir latifedir, bir cilvedir bu, haber alıyor gönül kulağından ki zürriyetinden yahut da ta cennette muhterem müminler, şöyle diyeyim bakınız yanlışlık olmasın, cennet ve nimetleri içerisindeyken Hazreti Adem aleyhisselam gönül kulağından dinleyerek haber alıyor ki Sülbünden Hazreti Muhammed gelecek! <gülüyor> ya Yüz yirmi bin enbiya gelecek! Fakat sülbünden ve zürriyetinden Hazreti Muhammed gelecek! Bu hakikati Osmanlı şairi böyle ifade ediyor. ...böyle türlendiriyor, böyle şiirlendiriyor. Hubar-ı almam Alman Cihanı Ya Rasulallah! Bak bak mümin kardeşim, söz böyle söylenir, şair diye buna denir. Hubar-ı Pâine Alman Cihanı Ya Rasulallah! Değişme yine Heft Asumanı Ya Rasulallah!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 dünya senin gelmeni arzu ettiği için bu işi yaptı Arasöğulları. Ya, <Gülüyor> Muhterem şemalar söz buraya geldi mi her seferinde okurum. İran'ın İran'ın bir şairi, divan sahibi Hafız-ı Şirazi öyle diyor. Pederem na men Pederim büyük atam, büyük babam Hazreti Adem Sülbünden Hazreti Muhammed'in geleceğini duyunca Cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişti Eğer Muhammed'in hatırına bir arpa tanesine değişmezsem Babamın oğlu olmayayım diyor bu sunuyor Müce Rabbim Bizi o Aziz Nebi'nin yolundan ayırma Muhterem Müminler Tabii Rasulullah'ta bahsedeceğiz artık bu söz açıldı inşallah. Gelecek cumalarda Rasulullah, Rasulullah, Resulullah ve yine Rasulullah diyeceğiz. İnşallahu Teala. Mubarek sözü olarak bir tavsiye yapayım ve dersi öyle böylece kapatayım ezanımız okundu. Allah'ın Resulü böyle balar. Men temeske bir sünneti inde fesad ümmeti falahu ejum'e şehidin. Ümmetimin fesada gittiğinde, Kıyamet alametleri eşrat sa'at zuhur ettiğinde, Alem bit'atler ve kötülüklerle çalkantı haline geldiğinde, Ölmüş sünnetlerimi ihya edene Yüz şehit eczvi vardır diyor. Peygamber Efendimiz Ölmüş sünnetimi, sünnetlerimi ihya edene, Yeniden amel ederek 100 şehit ecri vardır diyor muhtemelen Müminler geliniz ittifak edelim, karar verelim. Yol Hazreti Muhammed'in yolu ve sünnet Hazreti Muhammed'in sünnetidir diyerek onun sünneti ve yolundan ebedi ayrılmayalım inşallah sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü İlahe İlahe Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühü ve Resulü Kelime-i Tayyibeyi Münciye-i Mevla cümlemize Şene kapı nasib mukadder ile Hakkı hak bülüp hakka ıttıbak Batılı batıl bülüp Batıldan içtinab eyleyen zümreyi Salihine ilhak eyleyen Şeriatı Garra-i Muhammediye-i Mustafa-yüye temesi İttibarlarımızı yevmen fe müjdade ile Cümlemize Cümlemize ve bütün mümin kullarına cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile <gülüyor> subhan rabbike rabbil iczati ve ma yasifun ve selamun alel musselin ve elhamdülillahi rabbil al elfatiha